1596 numaralı konu Hazreti Ömer'in Müslümanlardan içkiye dalmış bir kardeşleri için dua etmelerini istemesi. Evet, Şam'da akıllı ve güçlü, kuvvetli bir kişi vardı. Bu kişi Şam temsilci olarak zaman zaman Hazreti Ömer'e gelirdi. Bir ara gelmez oldu. Hazreti Ömer merak ederek onun niçin görünmediğini sordu. "Ey müminlerin emiri, o içkiye daldı." denildi. Bunun üzerine Hazreti Ömer katibini çağırtarak şu mektubu yazdırdı. Hatta oğlu Ömer'den falan oğlu falana. Selam üzerine olsun, kendisinden başka ilah olmayan, Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan, kuvvet ve şiddetli azap sahibi Allah Teala'ya hamd ederim, o Allah ki kendisinden başka ilah yoktur ve dönüş yalnızca onadır, sonra da orada bulunanlara dönerek, Allah Teala'ya bu kardeşinizin tevbesini kabul etmesi ve onu doğru yola iletmesi için dua ediniz, buyurdu, Hazreti Ömer'in mektubu kendisine verildiğinde adam bunu tekrar tekrar okuyarak, evet Allah tevbeleri kabul edip günahları bağışlar, onun azabı şiddetlidir, Hazreti Ömer beni onun azabı, azabından sakındırmış ve bana Allah'ın mağfiretini vadetmiştir, dedi, adam mektubu tekrar tekrar okudu ve ağladı, sonra da tevbe ederek bir daha ağzına içki koymadı, bunu öğrenen Hazreti Ömer şunları söyledi, kötü yola düşen bir kardeşinizi gördüğünüzde ona nasihat ediniz ve kendisini bağışlaması için Allah'a dua ediniz, sakın onu Allah'ın rahmetinden ve bağışlamasından ümitsizliğe düşürmeyiniz ve onun aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız.